Yakın yok dedi de cihattan gayrı. Yakın yok dedi de cihattan Gördüm ki Elhamdülillahi lekaviyel metin ve ssalatu vesselamu ala man bu'it biseyfi rahmeten lil alamin amma ba'd Irak ve Şam sahavatlarının yolunda Mürtet Taliban Hareketi Ulusal Taliban Hareketi Afganistan'ı çevreleyen devletlerdeki müşrikleri tekrar tekrar rahatlatmak için büyük çaba sarf etti. Bunu da kafir yönetim rejimlerine saygı duyduğunu ve kendileriyle dostça ilişkiler kurmaya istekli olduğunu ilan ederek yaptı. Halbuki daha önce ise bazı şeriat hükümlerini uyguladığı, muhacirleri barındırdığı, Mücahidlerin barınma ve hazırlık için hükmettiği toprakları kullanmasına izin verdiği için bu hükümetlerden daha fazla düşmanlık ve kendi düşmanlarına yardım etmelerinin dışında hiçbir şey elde etmemişti. Sonra hareket haçlı bombardımanından sadece birkaç gün sonra nüfuzunu kaybederek büyük bir gerilemeye maruz kaldı ve Taliban'ın üyelerinin bu zor konumda emirlerini yüzüstü bırakıp onu terk etmeleri kendisinin ölümünden önce inzivaya çekilmesi sonucunu doğurdu böylece hareketin içinde Pakistan istihbaratının desteği ve yönlendirmesiyle kontrol iplerini elinde tutan güçlü yeni merkezler oluştu. Kabil'i ele geçirdiğinden bu yana hareketin dış ilişkiler dosyası bu mürtedi grubun elindeydi. Komşu devletlerdeki müşriklere ve mürtedlere yalakalık mesajlarının hepsinden sorumlu olan grup da buydu. İş elinde tamamen istikrar bulduktan sonra ise kafirlere velası daha da arttı ve kendisini onlara bir hizmetçi, alt sınıf ve onların sınırlarını ve topraklarını koruyan bir köpek olarak sunar oldu. Bunu da sürekli olarak, kontrolü altındaki topraklardan, mücahidlerin kendilerine karşı yeni saldırılar hazırlamasına izin vermeyeceğini vurgulayarak yaptı. Bu yaptıkları, müşriklerin kendilerini tanıması, kendileriyle ilişkiler kurması, kendisine bir kısım destek sunmaları karşılığındaydı. Yeryüzünde hilafet hükümlerinin yenilenmesi, Müslümanların cemaatinin yeniden bina edilmesi, tüm yeryüzünde Allah'ın şeriatının hakim kılınması için çabalayan İslam devletinin ilanı ile, mürted ulusal taliman hareketi, şirkten ve ehlinden beri olmanın, onlara düşmanlık beslemenin, dinin tümü Allah'ın oluncaya kadar onlara karşı savaşmanın vücubiyetini, aynı şekilde Müslümanları dost edinmeyi, Müslümanların cemaatine sımsıkı sarılmayı, Müslüman ülkelerini parçalayan yapay sınırları ortadan kaldırmayı, Müslümanları gruplara ve hiziplere bölen örgüt ve oluşumları iptal etmeyi gerektiren tevhid davetinin insanlar arasında yayılması adına taşıdıkları endişede haçlı devletlerine ve Müslüman ülkelerinde hakim tağutlara ortak oldu. Böylece İslam devletine karşı Taliban hareketi ile İslam devletinin varlığı kendisi için korku sebebi olan Afganistan işgalcisi Amerika ve sınırları adına korku yaşayan kafir devletler arasında ortak bir projeye dönüştü. Taliban mürtedileri İslam devletine karşı savaşı tüm bu devletlerin elde etmeye çalıştığı değerleri bir emtia gibi göstermeye başladılar. Bunun karşılığında umulan bedel ise Taliban yetkilileriyle ilişkilerin başlatılması, siyasi desteğin, belki de mali ve silahlandırma desteğinin temin edilmesi. Bu nedenle Rus haçlıların Orta Asya bölgesinde Rus nüfuzunun yakınında İslam devleti askerlerinin yayılmasından korkularını ortaya koyup Aynı zamanda da Horasan eyaletindeki Hilafet askerlerine karşı savaşa askeri olarak direkt müdahale etmeye hazır olduklarını belirterek Mürted Taliban hareketiyle açık sınırsız ilişkilerini İslam devletine karşı olan savaşa yönelik diyerek temize çıkarmaları hiç de sürpriz olmadı. Hiç şüphesiz ki Amerika'yı sınırlandıran ve Orta Asya'daki nüfus sahibi olduğu bölgeden uzaklaştırmak Rusya için çok önemli. Ancak Amerika'nın çekilmesinin İslam devletinin onun yerini almasına yol açmasını da istemiyor. Çin ve İran ile de bu ortak hedefi paylaşıyor. Bu nedenle de Amerika'nın çekilmesi halinde oluşacak boşluğu kendisi doldurmak istiyor. Bu ister direk varlık yoluyla olsun ki bu zor ve külfetli olan tercihtir, isterse de Horasan'ın Rusya'nın müttefikleri tarafından idare edilen bir tampon bölgeye dönüştürülmesi yoluyla olsun. Önemli olan kendisi adına tehlikeli olan bu bölgede düşmanlarının varlığını engellemek. Bu durumda Taliban hareketi, Afganistan ulusallığı ile sınırlı beklentileri, kabile ve mezhep taassupçuluğu, bugünlerde Rusya'nın en yakın müttefiki olan Rafize İran hükümeti ile sağlam ilişkisi nedeniyle bu aranan müttefik olma adına uygun bir örnek teşkil ediyor. Bu mürtede hareket, Haçlı devletleri ve tağut hükümetleri temsilen İslam devletine karşı savaşa soyunmasıyla daha önce İslam'a sözde mensup olan birçok örgüt ve grubun Irak sahve grupları, ulusal Taliban hareketine biatlı El-Kaide örgütünün kendisiyle ittifak ettiği Şam ve Libya'daki sahve kardeşlerinin yaptığı şeyin aynısını yapıyor. Birçoklarının kendisine bakaraktan aldandığı bu mürted hareketin sonu da Allah'ın izniyle Irak ve Şam sahvelerinin sonundan daha iyi olmayacak. İlafet askerlerinin kendilerine ulaşmasını ve topraklarını vurmasını engellemekten aciz olduğunu keşfettiklerinde müttefikleri onun da alternatifini arayacaklar. Dahası onun kendisini bile korumaktan aciz olduğunu ve onların korumasına muhtaç olduğunu keşfedecekler. O halde Horasan'daki hilafet askerleri adet edindikleri üzere haçlılara ve mürtedlere karşı başladıkları savaşı sürdürsünler ve tüm Allah düşmanlarına verdiği zararı artırsınlar. Sözleri ve fiilleriyle Allah'a yardım etsinler. Nitekim bu durumda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 Elinde silahım cepheye durdu. Kuşandığım ihlası duayı silahı İzzet yok dedim ben cihattan gayrı İzzet yok dedim ben cihattan gayrı İlim kapısında verin yılları, Dinlediğim hak diyen kulları, Sordum cennete giden bütün yolları. Yakın yoktur.